Şeriat der massless Allah başkadır kul başkadır deriz işte. biz öyle Biz ampul gibiyiz. Biz öyle anlıyoruz ama bağlıyız. Yer bağlıyız. Sekıldır vakitte şey ampul sıkıldığı vakitte icruhtan ayrılıyor, ölüyor. Yani vücut toprağa kalmıyor. Riyan hakka gidiyor. Esasına gidiyor yani. Biz hakla beraber kainız. Ülemayı benim hazratın şeriat ehlinin Allah ayrıdır kul ayrıdır onlardan. Bütün dinler böyledir. Tün emre Vara mı verilmiştir? Yoğam verilmiştir. Allah emrini vara verdiyse var olan bir şeye ol denmez. Tahsil hasıl lazım gelir. Yoka verilse yok da Allah'ın kadim olmuş olur. Öyle söz kuhurat vardır. Halaka semamati vel art yahut halaka mevti vel hayata Hayatı ve mevti halk etti, yarattı diyor Kur'an'da. O takdir manasındadır. Ya onun için Cenab-ı Hak'tan gayri bir şeyin esne yoktur. Haklı kahiyimiz, iman budur. Senin benim varlığım ne var? Hep biriz ama aynalar parçalanmış, İçinden görün o. Biz ayna vaziyetindeyiz. Gözlere aynanın ortasına bir elma koysak. ya işimizi işte yiyor, elma oluyor. Kukla da kahiyimiz yani biz. Mesela şöyle alacağız, bir bardak suyu aldığımız vakte denizden, o bir bardak su deniz midir? Değildir. Değildir ama denizdendir. Hayır, denizin harici mıdır? E değil. Nasıl oluyor? Yani i̇şte bu. Ne ayrı ne gayrı. Canavarın sıfatı ilahi Allah'ın zatı mı aynı mıdır gayrı. Denizden de zaman itiradı mıdır? Ne aynıdır ne gayrıdır. Ne deniz oluyoru? O işte subi varlık, su bir balık sağır denizden. O deniz değil ama denizle ayrı değildir.